Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Allah'a karşı haşyet içerinde olun ve her insan kıyamet günü için ne tür amelleri işlediğine baksın. Tasaddukta bulunun. Allah'a itaat üzere bulunun ve kulluğun gereği olan amelleri işleyin ki, yarın kıyamet gününde onların sevaplarını karşınızda bulasınız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, gerek hayır ve gerekse şer işlediğiniz bütün amellerden haberdardır. Hiç şüphesiz melekler, gök, yer, gece ve gündüz, İnsan oğlunun işlediği hayır ve şerre, sevap ve günaha şahitlik edecektir. Hatta insanın bütün azaları bile kendi aleyhine şahitlikte bulunacaktır. Yeryüzü mümin ve zahid için şahitlikte bulunarak şöyle diyecektir. Bu kişi benim üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, haç yaptı ve cihad etti. Bu güzel şahitlikten dolayı mümin ve zahid sevinç duyar. Aynı şekilde kafir ve günahkarların aleyhinde şahitlikte bulunur ve şöyle der. Bu kişi benim üzerimde şirk koştu, zina yaptı, içki içti, haram yedi. Merhametlilerin en merhametlisi bir kişiyi inceden inceye hesaba çekecek olursa vay o kişinin haline. Mümin kişi bütün azalarıyla ile Cenabı Hak'tan korkan kimsidir. Tıpkı büyük alim Ebu'l-Leys'in söylediği gibi, Allah'tan korkmanın alameti yedi yerde tezahür eder. Birincisi dilde tezahür eder. Ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir. İkincisi, kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkarır. Zira kıskançlık bir hadisi şerifte de belirtildiği gibi yapılan iyilikleri yok eder. Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi... ...hasette iyilikleri yer bitirir. Şunu iyi bilmelisin ki... ...haset kalpteki büyük hastalıklardan biridir. Kalbin hastalıkları da ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir. Üçüncüsü gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek... Giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzu gözüyle değil, ibret nazarıyla olur. Bakılması kendisi için helal olmayan şeylere asla bakmaz. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulur: Kim gözlerini haramla doldurursa, kıyamet gününde Allahu Teala onun gözünü ateş ile doldurur. Dördüncüsü, midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun boğazına haram bir lokma girdiğinde o lokma midesine kaldığı sürece yerdeki ve gökteki bütün melekler ona lanet eder. Eğer o hal üzere ölürse Varacağı yer cehennem olur. Beşincisi ellerde tezahür eder. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah'a taat ve sevap olana el uzatır. Kabul Ahbar şöyle der. Allahu Teala Yeşil Zeberced'den bir köşk yaratmıştır. Onun içinde yetmiş bin konak vardır. Her konağın içinde yetmiş bin oda vardır. Ona ancak kendisine bir haram arz edilince sadece Allah korkusu sebebiyle onu terk edenler girebilir. Altıncısı ayaklarda tezahür eder. Allahu Teala'nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda Allah'ın rızasına uygun olan yolda alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür. Yedincisi taatında tezahür eder. İbadet ve taatını sırf Allah'ın rızası için yapar. Riyâ ve nifaktan korkar ve sakınır. Eğer böyle yaparsa Cenab-ı Hakk'ın şu ayetlerle tavsif ve taltif buyurduğu kimselerden olur. Ahiret ise Rabbinin katında muttakilere mahsustur. Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Cenab-ı Hak bu ayetlerle şu hususu vurgular. Onlar kıyamet gününde... Mutlaka cehennemden kurtulmuşlardır. Mümine yaraşan tavır ise korku ile ümit arasında olmaktır. Mümin Allahu Teala'nın rahmetinden ümit var olmalı, rahmetten asla ümit kesmemelidir. Aynen şu ayeti kerime de buyrulduğu gibi, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Mümin çirkin fiillerini terk ederek Allah'a ibadet eder ve onlardan dolayı tövbe ederek tekrar Allah'a yönelir. Davud aleyhisselam mescidinde oturmuş zebur okuyor iken toprak üzerinde kırmızı bir kurçuk görür. Kendi kendine şöyle der. Acaba bu kurçuğu yaratmakla Allahu Teala ne murat buyurmuş olabilir? Cenab-ı Hak kurcuğa izin verir. O da dile gelerek şöyle der: Ey Allah'ın Nebisi! Gündüzümüzü öğrenmek istersen Allahu Teala her gün bin defa Subhanallahi walhamdulillahi, ve ilahe illallah ve Allahu ekber. Yani Allahu Teala'yı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Her türlü hamdü ve senâ Allah'a aittir. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve en büyük olan Allahu Teâlâdır Teala'dır dememi ilham etti. Gecemi öğrenmek istersen her gecede de bin defa Allahümme salli ala Muhammed'in nebiyyil ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Yani Allahum ümmi peygamberin Muhammed'e onun ailesine ve ashabına salatu selam eyle dememi ilham etti acaba sen hangi şeyleri söylüyorsun onları söylesen de biz de senden istifade etsek bunun üzerine davud aleyhisselam kurdu küçümser tarzda söylediklerine pişman oldu Allah'tan korktu yaptığından tövbe ederek ona tevekkül etti Allah'ın halili İbrahim aleyhisselam hatalarını hatırladığı zaman kendinden geçer ve kalbindeki şiddetli çırpıntı duyulurdu. Bu hali üzerine Allahu Teala Celle celaluhu ona Cibril aleyhisselamı gönderdi. İbrahim aleyhisselam'ın yanına gelerek şöyle dedi. Cebbar olan Allah celle celaluhu sana selam ediyor ve sen hiç dostundan korkan bir dost gördün mü buyuruyor. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam şöyle der. Ey Cebrail hatalarımı hatırlayıp bunların karşılığında başıma gelecekleri düşününce dostluğumu unutuyorum. İşte peygamberlerin, salihlerin ve zahitlerin halleri böyledir. Bunlar üzerinde iyi düşün ve ibret al.